Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Aşk Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 8 Nisan 2022 Cuma günü yine 95.0 açık radyoda yeni bir Önce Sağlık programındayız ve önemli değerli bir konuğumuz var. Kendisinden çok şey öğreneceğinizden eminim. Her zaman olduğu gibi Ayşegül'den rica edeyim konuğumuzu tanıtmayı lütfen. Evet konuğumuz Profesör Doktor Gül Ergör. Gül hocamız 9 Eylül Üniversitesi'ne halk sağlığı ana bilim dalında görev yapıyor. Gül hocamızın tabii neler yaptığını da biliyoruz ama biraz araştırdık program öncesi. Şimdi programa girişte Öksürük Sesi, Yeşilay ve tütünle ile mücadele görünce hemen Gül hocanın çalışmaları aklıma geldi. Tabii biz pandemi bakış açısıyla biraz konuşacağız ama hani pandemi de de aslında sigara içiminin bayağı sıkıntı yarattığını da gördük. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Gördüğünüz gibi Ayşegül iyi bir araştırıcı, gazeteci yönü var kendisinin ekimlerinin dışında. Ama ben Gül Hoca'yı bundan iki hafta kadar önce bir Klinik mikrobiyoloji Derneği'nin bir panelinde dinleme olanağı buldum. Ve kendisiyle şahsen tanışmıyorduk. Hemen sevgili Arzu Sayın arayıp, ya Arzu ne olur Gülüce'yi e, çıkarabilir miyiz radyoya dedim. Çünkü söyledikleri çok çarpıcı, çok gerçekçi ve e, deyim biraz abartılı görünebilir ama hiç öyle değil. Çok da cesurcaydı. E, orada başka panelistlerin dile getirmediği şekilde e, olup bitenleri, ülkemizdeki yaşananları eleştirdiniz ve e, gündeme getirdiniz. Evet, e, isterseniz e, tütünü falan bir kenara bırak da şekilde yani. <gülüyor> Şu pandeminin bir değerlendirmesini sizden önce başlamak için isteyelim mi hocam? Özellikle Türkiye açısından neler yaşadık, biz neler öğrendik, neleri öğrenebilirdik, öğrenemedik, nelerin dışında kaldık? Lütfen değerlendirmesiniz bize. Önce çok teşekkür ederim davetiniz için ve şimdi söylediğiniz bu onur verici sözler bir yandan da beni heyecanlandırıyor. Beklentiyi yükseltiyor. söyle, ne diyeceğim acaba bugüne kadar söylenmeyen diye. Evet, pandemi değerlendirmesi hakikaten hep böyle günü yaşıyoruz. Bütün olarak bakmak bazen daha gerekli. ileriye yönelik de mesajlar çıkarmak için. Ne yazık ki hep belki ülkenin genel durumuyla da ilgili olumsuz şeyler daha çok akılda kalıyor ya da daha çok vurgulama istiyoruz. Çünkü düzelmesini istiyoruz onların aslında. Ama tabii olumlu şeyler de mutlaka yaşandı. Daha önce de işte önceki panellerde de konuşulduğu gibi böyle Türk gibi başla İngiliz gibi bitir ya da Alman gibi bitir gibi bir e, atasözü de var. O, onun, ona uygun bir şekilde aslında iyi bir başlangıç yaptık denebilir. Bilim kurulu kuruldu. E, televizyonlar e, bilim insanlarının bütün söylediklerine kapılarını açtı. Hiç magazinsel e, bir şey e, yapılmadan e, doğrudan e, hakikaten bilimsel gerçekler üzerinde e, duruldu. E, Bunlar önemli şeylerdi. Toplumun gelişleri, için, toplumun e, bu yeni hastalığı öğrenmesi için, işte düzenli olarak bilim kurulu e, toplantılarının sonuçları bakan tarafından açıklandı. Ve bakan e, toplumda da bilim insanlarında da e, genel bir e, güven e, duygusu kazandı. Ve birçok önlemler. E, biraz da Avrupa'dan ders alınarak hızlı bir şekilde Türkiye'de işte e, sokağa çıkma kısıtlamaları, okulların kapanması, seyahatlerin ülke içi seyahatlerin durdurulması, sonradan da önce riskli bölgelerden başlayarak daha sonra zaten hani hava ulaşımı e, uluslararası ulaşım kesildi. Ya yani bu tür e, önlemlerle e, İyi bir ilk piki, e, iyi bir şekilde atlattık olabileceği kadar. E, yani Avrupa'dan daha iyiydik. İyi derken neye bakıyoruz? İşte, e, ölümler tabii ki bizim için önemli olan. Yoğun bakımlarda e, efektif kullanım, e, yoğun bakım sırası bekleyen hastaların olmaması. Yani başlangıçtaki göstergeler, istediğimiz e, şeyler bunlardı. Ve onlar e, başlangıçta iyi gitti. Ama... Ne zaman ki işte ekonomi zorlanmaya başladı, o zaman çünkü herhalde yöneticiler bunun aslında kısa süreli işte birkaç ay dişimizi sıkarak geçebileceğini düşündükleri bir süreçti. Ama öyle olmadığı anlaşılınca bu defa bilimsel kurallardan biraz ödün verip daha işte ekonomik kararlar alınmaya başlandı. Böyle olunca da vakalar arttı. Vakalar artınca da bunun toplumdan gizlenmesi gibi bir yol seçtiler. E bu tabii öncelikle sağlık çalışanlarını çok kızdırdı. Çünkü yani yoğun bir yük altındalar, çalışıyorlar ve sanki işte artık salgının tehlikesi o kadar önemli değilmiş gibi bir algılama başlıyor. Bu nedenle bu bu gizleme hem artık bakanlığa olan güveni hem e, hükümete olan güveni e, sarsmaya başladı. Bilim kuruluna olan güven biraz sarsılmaya başladı. E, bilim kurulundaki kişilerin e, sözlerinin o kadar da e, tam harfiyen yerine getirilmediği e, anlaşıldı. Bilim kurulundan kişilerin verdikleri e, ifadelerde. Yani bu e, Sonrasında biraz işler iyi olmamaya başladı. İşte aşı geldi. Aşıyla ilgili e, öncelikli gruplar e, yapılırken baştan gene iyi başlandı. Sonra yine bunlar karıştı. E, önce sanki mRNA aşısına karşı bir e, şeyleri, e, kaygıları varmış gibi e, bilim kurulunun ve sağlık bakanlığının bir hava, böyle bir hava yaratıldı. Ondan sonra da mRNA aşısı geldikten sonra ee, bu defa aşı tereddüdü toplumda da yaşandı. En önemlisi tüm süreç boyunca özellikle de biz halk sağlıkçılar ve diğer e, sağlık alanında e, çalışan kişiler e, verilerin şeffaf olmaması e, konusunda çok e, sıkıntı çektik. Çünkü alınan kararların başarılı mı oldu başarısız mı oldu bunları anlayabilmemiz için e, mutlaka sayıları görmemiz gerekiyordu. İşte Bu aşıları yaptık. Peki işte Sinovac konusunda da mRNA'dan daha düşük etkinliği var. O zaman bu ölümleri ne kadar önledi? Hangi yaş grubunda önledi? Bütün bu bilgileri hiçbir zaman öğrenemedik. O nedenle de dediğim gibi genel olarak güven tersiçesi oldu ve kişiler de Bunları somut olarak görmedikleri için belki kurallara uymada zorluklar yaşadılar. Tabii en önemli sorun ekonomik olarak çalışamayan kesimlerin ya da çalışmaması gereken kesimlerin eksiklikleri karşılanamadığı için bu tedbirler olması gerektiği gibi yürütülemedi. Ama ne yazık ki hani bizim ülkemizde bunları gören kişiler var ya da e, daha da hani şüpheyle yaklaşan olduğundan kötü olduğunu düşünenler de olabilir. Ama büyük bir kesimde bu yapılan hataların neye mal olduğunu hiç zaman öğrenilmeyecek. E, en kötüsü de e, bu yani bunlardan ders çıkarmak işte nasıl yapılsaydı daha az ölüm olurdu. Nasıl yapılsaydı daha çok kişi aşılanırdı, e, farklılıklar nereden kaynaklanıyor, direnç nerede oluyor, yoğun bakımlardaki hastaların yaşama başarısı ne kadar oldu, yani bu e, hekimlerimiz çok belakarca çalıştı filan ama acaba tüm illerde aynı mıydı, tüm durumlarda aynı mıydı? Yani bunları e, her zaman e, rakamlarla ifade edilmesi gerekiyordu, karşılaştırılması gerekiyordu. Bunları da hiç zaman e, göremedik. Bilmiyorum. Bundan sonra bir gün tarihcil olarak geriye bakma şansımız olur mu? Yani çok güzel özetlediniz yaşadıklarımızı. Ayşe Hüseyin'in e bir sorunu var mı? Ee, benim sorum şu aslında biraz çerçevesini de önceden belirlemiştik ama bu Gül Hocanın saptamalarından yola çıkarak elimizde bir big data var, büyük veri var. Ee, sizce e, tabi siz epidemioloji alanında da çalışan bir hekimsiniz ee, İlk istatistik çalışmaları bu big data ile ilk çalışmalar hangi yönde olmalı Hani bugün size deseler ki böyle bir büyük veri havuzu var bir daire başkanı kuruyoruz Gülergör başındadır o daire başkanını deseler Siz ilk çalışmalarınızı ilk çalışma deseninizi nereden başlatırdınız hangi konuda yani biz işte epidemiyolojide tanımlayıcı epidemiyoloji dediğimiz ilk başta bir e, durum saptama, durumu tanımlama e, işine girişiriz. E, yani işte e, tüm hastalananların yaş, cinsiyet yaşadıkları bölge e, bilgileri var. Bunlara göre e, dağılımlarını ortaya koyarız. Ondan sonra ölümlerin yine işte yaş, e, cinsiyet, bölge gibi. Daha sonra bunların Aşılı olmayla ilişkileri, işte hangi aşılarla e, fark gösteriyor mu? Çünkü çok çeşitli aşı e, kombinasyonları oldu artık bizim ülkemizde. İşte o aşı kombinasyonlarına göre hastalıktan korunma ve ölümle ilgili bilgileri e, mümkün olur, olduğunca kişilerin meslekleriyle ilgili tabii yani daha ileri çalışmalar da yapılabilir. Bu kişilerin Bizim medulla gibi de zaten COVID öncesinde de var olan bir veri tabanımız var ama o da hiçbir zaman bilimsel araştırmalar için kullanılmayan bir veri tabanı. Daha çok faturalama üzerine kurulmuş bir veri tabanı olduğu için. yani Biz aslında Türkiye'deki bütün insanların bu long COVID denilen COVID'den sonra hastane başvuruları hakkında da bilgimiz olması gerekiyor. Onlar da var bakanlık verilerinde. Yani o kadar çok bilgi üretilebilirdi ki, bunun örneklerini İsrail'de ve Şili'de gördük. Onlar bütün ülke verilerine sahip ülkelerden bizim gibi ve o kadar güzel çalışmalar literatüre sundular. Bizde ise hep böyle işte herkesin sadece kendi hastanesinden bulabildiği, yapabildiği çalışmalar üzerinden. Çünkü araştırma yapmak ya da bununla ilgili yayın yapmak bile bakanlık izniyle. E, bağlandı. Ondan dolayı e, hatta çok merkezi çalışmaların yapılmasına izin verilmedi genellikle. E, ve bu şekilde e, çok yani dünyaya merak edilen işte Sinovac artı, Biontech kombinasyonunun ne olduğu filan gibi bilgileri, bunların sonuçlarının yararlarının ne olduğu gibi bilgileri bizim verilerimizle verebilirdik. E, Şili ve İsrail ve onlar işte 10 milyon nüfuslu yerler aşağısı bizimki bizimce 85 milyon ya yani elimizde işte e, 124 milyon doz aşı yapmışız bu ülkede yani bunların hepsinin e, yan etkileri etkileri ölümden koruması yoğun bakımdan koruması ile ilgili çok fazla bilgi üretilebilirdi ne yazık ki e, işte dediğim gibi bu imkanlar kaçırıldı ve hem sağlık çalışanlarını Motive de edecek şeylerdi bunlar. Yani bakın sizin yaptığınız işin sonundada bu oldu gibi, dilajyon yapıldı, bu oldu, bu, bu kadar insan korundu, bu kadar temaslı takip edildi, bu kadar enfeksiyon önlendi. Bunların hiçbiri yapılınca insanlar böyle mekanik bir şey yapıyor gibi hissettiler. İşte bir doktor arkadaşım ifadesi bana çok üzücü gelmişti. Sokakta kimse yoktu. Evlere bir kargocular, yemek getirenler geliyordu. Bir de biz girip çıkıyorduk falan. Yani yaptığı işin hekimlikle ne ilgisi olduğu bağlantısını bile tam kuramamış çalışırken insanlar. Onlara hiçbir şekilde bu işin önemi anlatılmadan sadece bir yarış halinde, sadece sayı ortaya koymak için şu kadar eve gideceksiniz, bu kadar dakika içinde gideceksiniz, günde bu kadar ev gezeceksiniz gibi böyle... Ee, sadece işte e, bu kişiler sanki niteliksiz kişilermiş gibi diş hekimleri, hekimler diğer sağlık çalışanları bu şekilde bu salgında kullanıldılar. Üstelik de çok önemli işler yaptılar belki. Belki yapamadılar yeterli bilgileri olmadığı için ama ne tebrik edildiler ne e, işte motive edildiler e, yaptıklarının bir başarı olarak fark edilmesinin e, üzerine ne e, maddi olarak e, şeyleri Hani emekleri karşılandı yani o sağlık personeli yönetim bakımından da çok olumsuz e, yani belki topluma hizmet çok hızlı ulaşan şeyler oldu ama e, sağlık personeli çok e, köle gibi çalıştırıldı Aslında baktığımız zaman bu sorun Türkiye' için yeni bir sorun değil yani hemen hemen Sağlık Bakanlığı yaptığı ve düzgün yaptığı bir takım işleri, bir takım sürveyansları örneğin. Biz biliyoruz bu halk sağlığı merkezinde, eski Refik Saydam'da oldukça önemli veriler vardır ama üniversite çalışanları bunlardan yararlanamazlar. Çünkü çok fazla yayınlanmaz, yani ortaya konmaz. Bu korkunun ya da bu tutuculuğun veri saklamanın anlamını anlamak mümkün değil herhalde değil mi? Yani, bir şekilde herhalde bir otografik yönetim olmasının bunda etkisi oluyor. Eskiden beri dediğiniz gibi, yani yayınlanırsa eleştirilir. Evet. Eleştiriden kork korkmamak lazım. Yani eleştirilsin, daha iyi götürülsün, daha iyi yapılsın. Ama herkes eleştirilirse genellikle de işin başındaki asıl yetkili kişilerin aslında bu işin eleştirilmesinin... Anlamının işin kötü yapıldığı anlamına gelmeyebileceğini takdir edebilecek kişiler olmadığı için a, o zaman eksik yapılıyor. Yani eksiğin nedeni evet. e, e, nedir bunu değerlendirebilecek bilgide bir yönetici olursa e, o zaman e, bundan çekinmez. Ama bizde en ufak bir eksik görülmemesi kaygısıyla bir türlü yayınlanmaz. Bu defa da iyice böyle bir bir sağlık müdürünün ağzından gazetede okumuştum mesela. Bakanlık sayıları söylememizi istemiyor. Çünkü çok yüksekse halkın morali bozulur, düşükse de halk kendini rehavete kaptırır. Yani böyle bir gerekçe olabilir mi? Gerçeklerle başa çıkmayı bilemeyecek toplum diye bir önyargı var. Yani bir topluma hani küçük çocuklara bile artık doğruları söyleyin. Hani çocukları kandırmayın, onları gerçeklere hazırlayın diye bir e, devlet toplumuna aman ben sizi koruyayım, siz anlamazsınız. Onun için işte e, ben işte size hafif hafif bu durumu söylerim ama gerçeği söylemem, gerçekle yüzleştiremem. Yani böyle bir korku var yani e, muhalefetten korkmak belki onun dışında tabii bilim insanları da vardı burada. O belki bakanlığı yönlendiren ne yazık ki biraz hani iğneyi deklernimize de batırmamız lazım. Bilim insanları arasında da bir bir çekememezliğimiz var. Yani bir veri bir, birileri, birileri hakim olsun. Bak herkesle paylaşılmaz. Ekip çalışmasını bilmiyoruz. Yani bir, bir birimizin hakkını yiyeceğinden korkuyoruz. Ee, halbuki bu işler tek başına yapılabilecek şeyler değil. Nitekim orada belki hak, e, yetkisi olan kişiler de buradan bilgi üretemediler. Çünkü e, çok altından kalkılabilecek kolay bir şey değil. Mutlaka büyük ekipler kurulması gerekirdi. Ee, yani böyle bir şeyimiz de var tabii. bilincil tarafımızda tarafımız da var bilim insanları olarak da. Ben yine sözü Ayşem'de bırakmadan izin verirseniz bir kısa parantez. Bu süreçte sizin çok güzel anlattığınız bu süreçte. Bir de bu yayınlar konusunda bakanlık yetkililerin de yazarlardan olduğu bir yayın çıktı. İlginç tarafı işte örneğin Şubat ayının son ayındaki hastalar, Mart ayının ilk ayındaki hastalar deniyordu bu yayında. Ama Türkiye ilk olgusunu resmi olarak 11 Mart 2020'de vermişti. Yani resmi olarak bizim ilk olgumuz şu tarihtedir denmesinden daha önceki haftalardaki vakaların bilimsel yayını yapılmıştı. da böyle... Ee, ironik, komik, çelişkili durumlara da düşülüyor. Tabii yazıklılığının olmaması lazım. Evet yani kötü bir şey. Evet Ayşe söz yine sen. E, hocam belki bir müzik arası veririz diye düşündüm. Peki. Doğru, haklısın. Hocam biz bu programda üç tane müzik arası veriyoruz. Bakalım beğenir misiniz? <gülüyor> Benecek misiniz? Parçalarımızı biz arada konuşabiliriz. İlk parça Paolo Conte'den geliyor. Via Comni. 95.0 açık radyodayız. 8 Nisan 2022 Cuma günü önce Sağlık Programında Profesör Doktor Gül Ergörlü söyleşimi sürüyor ve müzik olarak da Paolo Conteran bir parça dinledik. Viya Conmi. Söz yine Ayşe Bilebırak. Evet Ayşe. Ee, evet tabi e, Gül Hocanın e, sadece pandemi dönemindeki çalışmaları değil. Ben biraz daha e, şey verim madenciliği diyorlar, o verim madenciliğini <gülüyor> yaptım. 2009 senelerine döndüm. E, grip salgınlarında, influenzanın e, salgınlarındaki e, çalışmaları, basına konuşmalarını da gördüm. O basına konuşmalarda aslında bu dönemle böyle bir paralellik de sezdim. O dönemde de bu bitki merakı e, çok fazlaymış. Bununla ilgili Gül Hoca e, halkı bilinçlendirici sadece bitkiyle e, bu işin olmayacağını anlatmaya çalışıyormuş. O dönemden bu döneme Gül Hocam hiç mi bir şey öğrenmedik? Yine aynı şeyler karşımıza çıktı. Daha da kuvvetli olarak. Sesiniz kapalı hocam. Evet, tamam. Evet. Ee, yani insanlar hep... E, Doğal merakı fazla oluyor. Bir şekilde evet. ilaçtan aşıdan bir korku var. Onun için herhangi bir işte bitkisel bir tarifin daha sağlığa az zararlı olacağını, hatta daha yararlı olacağını dair böyle bir herhalde geçmişten gelen kültürel bir inanış var. O nedenle. Son yıllarda da bunu destekleyen de bayağı bir e, akım var, i̇şte, e, endüstri var. O nedenle insanlar hep böyle bir yanıt almıştırlar. E, bu dönemde de bu tabi oldu ama dediğim gibi aslında gene de başlangıçta da yani e, bu tür şeyler bir has Türkiye'ye COVID gelmeden önce bunu konuşan insanlar vardı. COVID geldikten sonra basın bunlara e, meydan bırakmadı. Yani aslında biraz da basının da bu konuları fazla e, kaşırmasından ve bu tür kişilerin e, ilgi çektiğini bildikleri için belki e, fazla onları ekrana çıkarmasından e, biraz da kaynaklanıyor gibi geliyor bana. E, o nedenle ilk başta hiç bunlar olmadı ama sonlara doğru gene özellikle de işte aşılar söz konusu olduktan sonra yine işte bir takım otlar, e, bitkiler, şunlar bunlar tarifleri ortaya e, çıkıyor. Yani bu sadece bizim ülkemize de özgü değil. Dünyada da böyle bir e, trend var. Alternatif, tamamlayıcı e, tıp. Işte modern tıbba e, yani doğu tıbbi değil ama gene batıdan gelen bir fonksiyonel tıp falan gibi. Yani o nedenle e, bu merak hep olacak. Ama dediğim gibi bence tatlı eğitimi anlamında biraz kazancımız oldu diye düşünüyorum. Yani en azından eğitimli kişilerin çünkü ben her zaman onu söylerim. Mesela üniversite mezunu birisi üste bakteri arasındaki farkı bilmelidir. İşte antibiyotikle semptomatik ilaçlar semptomların giderilmesine yönelik ilaçlar arasındaki farkı bilmelidir. Hani bunları belki hiç değilse çünkü bizde üniversite mezunu kişiler bile bunu bilmezler. Bunları hiç biraz insanların fark ettiğini, işte burada antibiyotikler yani işe yaramadığını, çünkü bunun bir virüs hastalığı olduğunu veya işte bulaş yolları hakkında da bir türlü, yani okullarda defalarca söylenmesine rağmen herhalde ilk defa bir işte damlacık enfeksiyonu ne demektir? Nasıl bulaşacak? işte dışarıdan gelen poşetleri yıkamamız gerekiyor mu bilen gibi konularda bunları öğrendiler insanlar. Yani e, o konuda bir faydası olduğunu düşünüyorum. Onun için e, çok fazla film yapamadı diye düşünüyorum gene de bu konuda. Ama hep işte bu defada bağışıklığı güçlendiren bir formüller insanlar istiyorlar. Ve sınıfını yerseniz bağışıklığınız güçlenir. Evet. Ee, öyle bir formül aranıyor ee, ve buna da cevap veren bazı meslektaşlarımız da var. Bunun için ee, basının da dediğim gibi hoşuna gidiyor. Bunların içinde e, önemli bir isim de Mehmet Öz sanıyorum. Ayşegül'ü çok seviyor kendisini. Onun için bir şey söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam aslında bu e, doğa merakı hakikaten bu deyim çok güzel bir deyim. Bu gerçekten doğal olan doğa değil de doğal olan hep iyidir aslında üzerinde düşünmesi gereken bir şey pek o kadar da öyle değil yani. yani. Doğal olan iyidir, değil yani. İkincisi tabii bu söyledikleriniz özellikle basının yaklaşımı ilginç. Bana kalırsa herhalde basın bir uyarı falan aldı yani. Çünkü onlar için hep sansasyonel olan, daha magazinsel olan ağır basıyor, daha ilgi çekecek olan yani aşınızı olun, iki dozu mu olacaksınız, üç dozu mu olun tartışmasının ya da söylemini Önerisini dinlemek yerine hangi ot, hangi işte bitki, hangi tür çorba e, bunların e, konuşulması basın mensuplarının daha çok hoşuna gidiyordu. E, hani ben bunu kimseyi e, küçümseme kınamak için söylemiyorum ama geçmiş yıllar bize bunu gösterdi. Yani bu, bu kadar basitti. E, bir sürü şaklaban e, ortaya çıkıp neler neler önerdiler. Benim endişem bu pandemi tamamen bitince tekrardan e, sahnedeki yerlerini alacaklardır büyük bir olasılıkla. Çünkü daha komik e, oluyor. Peki e, Ayşegül'ün sorusu var mı bilmiyorum ama biraz da programın bu bölümünde e, geleceği nasıl e, düşünüyorsunuz, nasıl öngörüyorsunuz? Çünkü e, özellikle bütün ülkelerde, Avrupa ülkelerine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri de dahil bitti bu iş, üstesinden geldik gibi bir hava var. E, bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Ben Dünya sağlık Örgütü'nü e, çok eleştirilen bir kurum olmakla birlikte hala benim gözümde e, önemli bir yeri var. Evet. Ve o aradaki e, açıklamaları takip ettiğimde aslında böyle düşünmememiz gerektiğini yani ben de zaten öyle düşünüyorum. Çünkü hani bu sizin çok iyi bildiğiniz bir soru. Bu virüs ortadan kaybolmayacak. E, ve her zaman tetikte olmamız gerekiyor. Ama bu Hakikaten sadece yani sağlığı tek başına sağlık olarak düşünmek mümkün değil. Hakikaten toplumların tüm sosyal yapılarını, tüm ekonomik yapılarını ilgilendiren bir konu. O nedenle mesela Dünya Sağlık Örgütü bu defa geç söyledi pandemi gibi bir eleştirinle karşılaştı. Halbuki daha önce de e pandemi dediler. E ne biçim bir pandemi? Bu muydu pandemi dediler. O zaman da ondan eleştirdiler. Yani ee, halbuki çok zor, evet yani pandemi demek büyük bir e, cesaret gerektiren bir şey ve bunun bir tan tanımı da yok aslında hani epidemioloji kitaplarında filan daha ya da bir yerde hani pandemi ne denir? Her hastalığa göre yeni bir pandemi tanımı e, ifade ediliyor. Mesela işte e, daha önce üç kıtada görülürse, e, kişiden kişiye kolay ulaşırsa filan deniyordu. Sonra burada bu söylenmez oldu. Zaten artık pandeminin adı da Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu diye bir isim oldu. Çünkü e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uluslararası sağlık tüzüğü var. E, o tüzüğe göre e, her çeşit sadece e, mikrobiyolojik olarak değil işte biyolojik olmayan fiziksel, kimyasal e, şeyler de olabilir e, e, ne denir ajanlar ve bu ajanlar e, dünya çapında e, alarma geçmeyi gerektirebilir. İşte bunun için uluslararası halk sağlığı acil durumu diye bir durum ilan etme hakkı var Dünya Sağlık Örgütü'nün belli bir algoritmaya göre. Onu ilan etti mesela ama bu defa pandemi sözünü kullanmadı. Tabii bu da politik bir şey olabilir. Yani Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de politik bir organizasyon ve kullanmayın bu sözü demiş olabilirler. Ya da kendi daha önceki de deneyimlerinden ee, bunu deyince de eleştirildikleri için böyle söylemiş olduk ama aslında sağlık yetkililerinin yetkililerin hepsinin bunun ne demek olduğunu anlamış olması gerekiyordu uluslararası bir acil durum dendiği zaman. Ee, şimdi işte tekrar bundan sonra ne olacak? Hani bu virüs ortadan kaybolmayacak. İşte şu en son bir e, yayınlarında e, pandemiye cevap sonucunda daha doğrusu artık e, şey sağlık tehditlerine cevap verildi diye bir isim altında. Hatta bizim sağlık bakanlığımızda da böyle bir birim var. Ee, üç çeşit senaryo olabilir. Yani ya böyle işte evet. e, endemik düzeyde gidebilir. Ya daha kötü bir mutasyonla yani daha öldürücü bir e, şekle dönüşüp virüs yeniden e, yeni dalgalar yaratabilir, e, Ya da e, bir şekilde kaybolabilir. Yani e, gibi e, senaryolar ve bu senaryolarda neler yapılması gerektiği. Yani %100 şey olabilir kimse söyleyemez ama seçeneklerin içerisinde kötü seçenekler olduğunu da e, bilmek gerekiyor. Onun için ben hani Eylül'ü, e, Ekim'i beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Eylül-Ekim'de e, tekrar işte kış koşullarıyla birlikte solunum virüslerinin, daha e, harekete geçtiği. Çünkü niye bunu düşünüyoruz? Dünyada hala nüfusunun %10'unu aşılamış pek çok ülke var. Afrika ülkeleri e, ve bu ülkeler e, ya, sağlık çalışanlarının bile tamamını aşılayamayan, 65 yaş üstü nüfusunun tamamını aşılayamayan ülkeler var. E, ve buralarda bu virüs son derece rahat bir şekilde dolaşıyor. Ee, belki bazı hayvanlarla iletişime geçiliyor ee, hayvanlardan tekrar insanlara geçiyor ee, yani bu koşullarda virüsün e, hani dediğim gibi siz bu konuda benden çok daha fazla konuşabilirsiniz çok daha e, ölümlü bir forma değişmeyeceğinin hiçbir e, garantisi yok eğer biz bilseydik ki herkesin kursunun %75 sekserini aşıladı e, o zaman e, içimiz daha rahat olabilirdi ve hem aşının hem hastalığın oluşturduğu bağışıklığın da e, birkaç ay içinde gerilediğini biliyoruz. E, o nedenle tekrar tekrar hepimiz bu virüslerle karşılaşabiliriz. Bunun için hazırlıklı olmalıyız yani işin özü. Fakat bizde de böyle bir şey olmuyor. Genellikle aman atlattık şimdi başka şeylere bakalım. E, ve... E, Tekrardan e, bir geri dönüm, dönüş için e, belli planlar e, evet. olduğunu, yapıldığını e, düşünmüyorum. Oysa gelişmiş ülkeler bunları yapıyorlar. Çok daha ilerisi için de yapıyorlar. E, yeni başka virüs kaynaklı olası pandemiler için de hazırlık yapıyorlar. E, umarım e, kötü senaryolar bizi beklemiyordur demekten başka bir şey söylemiyorum. Selam Ayşegül'ün e, ekleyeceği bir şey var ama e, bu Eylül-Ekim'de e, önümüzü göreceğiz daha net olarak. E, bu yaklaşımınıza tamamen katılıyorum. E, öyle bir e, şu yaz aylarını atlatalım. Ondan sonra Eylül-Ekim'de e, bu işin e, artık bir sönmekte olduğunu mu yoksa daha bir süre daha sorun olarak karşımızda e, yer mi alacağını e, o zaman söyleyebiliriz diye ben de öyle düşünüyorum. Çok haklısınız hocam. Çok Ay şimdi sen bir şey söylüyorsun galiba. Elini kaldırdın. Yok, Aa, el Yanlışlıkla o hareketi yaptım. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Elav. Yani bu burada sanki bir risk var bir de yazın çok açılıp saçılırsak sanki e, Eylül ayında tekrar o önlemlere girmek e, zorlaşır gibi geliyor. Hani tehlike biraz tehdit durumunda gibi geliyor. Ben başka bir şey sormak istiyorum ama e, artık dünyanın sağlığının bir olduğunu biliyoruz. E, tek sağlık kavramı halk sağlıkçıların da çok vurguladığı bir kavramdı. Sizce dünya e, kar hırsıyla da yanıp tutuşuyor ekonomik olarak her şey ekonomiye geliyor vuruyor ve bu merak dönüyor bütün iyi erdemler. E, tek sağlık kavramıyla ilgili bilinçlenme konusunda pandemi dünyayı sizce bir şeyler kattı mı? Yani ilk başlarda böyle yorumlar vardı biliyorsunuz işte artık dünya hiç eskisi gibi olmayacak falan. Ben ama ona e, pek ihtimal vermiyordum o zaman da. Yani çünkü e, insanlar e, çok kolay e, geçmişlerini unutabiliyorlar. Yani geçmişten ders almıyor insanlar. alsak zaten e, birçok e, konuda e, çok daha iyi yerlerde olurduk. E, ve şimdi de görüyoruz işte sanki e, pandemi olmamış gibi e, davranılan e, o kararlar veriliyor. Evet. Ama dediğim gibi e, bu bizim gibi ülkeler için daha anlık yaşayan, daha kısa vadeli planları olan ülkeler için böyle. Ama eminim e, Kuzey Avrupa, işte Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ve Avustralya mutlaka ileriye yönelik e, bu alana daha çok yatırım yapacak. E, tek sağlık için. E, zaten var. Yani hayvan süreansı yapıyorlar. Hayvanlarda görülen hastalıkları takip ediyorlar. E, laboratuvar çalışmaları bir şekilde gene bunun ilişkili bir şekilde yürüyor. Yani e, sonuç belki hayatları boyunca o bilginin gerçek anlamda kullanılmayacağı alanlara yatırım yaparak bilimi sürdürüyorlar o ülkelerde. Bizde ise e, işte para verirsek, bilime para ayırırsak bunun ne zaman sonucunu alabiliriz, ne zaman bunu bir ilaca çevirip de satmaya başlayabiliriz, böyle bir anlayış var. Ee, i̇şte bu modellemeleri yapan Imperial College'in e, oluşumuna bakmıştım. Imperial College'in modelleme biriminde sadece 30 kişi çalışıyor. Matematikçi, bir demürolok, istatistikçi, bunlar oturup, dolaşıcı hastalık modellemeleri yapıyorlar. Yani işte tesadüfen e, 100 yıl sonra mesela o model çok işe yaradı e, şimdi. Ama diğer zamanlarda bu bir teorik. Bilimsel egzersiz gibi kalıyor. Ama bu backgroundları olduğu için e, her şeye hazırlıklılar e, ve politikayı e, etkileyebiliyorlar, politikayı belirleyebiliyorlar. E, yani böyle bizde e, hiç adı duyulmamış e, görev tanımlarıyla insanları çalıştırıyorlar ve bu insanların bilgi üretmesine imkan sağlıyorlar. Ee, onun için tek sağlık alanında da e, daha çok gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum Ama bizim ülkemiz için daha henüz biraz fantezi e, tek sağlık sadece böyle senin yerlerde konuşacağız herhalde. Aynen çok katılıyorum hocam yani bu söylediğinize de çünkü e, Ayşe izin verirse bir şey ekleyeceğim e, hocama. E, bu e, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şu olaydan sonra. Bu konu beni biraz e, hani güldürüyor demeyeyim, haksızlık etmeyeyim böyle söyleyen arkadaşlarım ama en azından ya pek öyle çıkmıyor gibi. Hatırlarsınız 99 depreminden sonra artık hiçbir şey Türkiye'de eskisi gibi olmayacak. Daha beter oldu. Gezi olaylarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha beter oldu. Ve bu pandemiden sonra da sağlık konusunda umarım daha beter şeyler yaşamayız. Ee, yani bu, bu garip gerçekten ve Dünya çapında da bir ders çıkartıldı mı? Hiç de öyle bir dersden çıkartıldığını ben görmüyorum. Bilmiyorum eksik bir şey söylüyorsam ya da e, düzeltmek isterseniz lütfen söyleyin. E, baktığımız zaman e, hep e, hani e, biraz daha e, bu kadar sade kar ve para kazanma hırsıyla saldırılmasın ekolojiye, doğaya, işte insan hayatına. Yok bu pandemiden de hani e, limonu sıkıp suyunu çıkarayım gibi. Kimler paralarına çok daha zenginlik katlar filan yani e, onun için pek iyimser olmak mümkün değil herhalde bilmiyorum Ayşegül gülüyor ama yani <gülüyor> evet. evet bu ülke mi bizi böyle karamsar yapıyor bilmiyorum ama ben de öyle düşünüyorum evet Ayşegül sesin kapalı yalnız. E, hocam bilemiyorum tabii. E, hani çok ders çıkarılmış değil. E, ben şuna dikkat ediyorum. Hani çok basit bir şey belki ama e, bu pandemiden sonra tek kullanımlık e, malzeme, e, sars malzemeyi kastetmiyorum. Hani gündelik yaşamdaki malzemeler mesela arttı. E, halbuki hani atık yönetimiyle tam tersi olması gerekirken arttı. E, maalesef. Dilerim öğreniriz bir gün. Evet. Hocam bir şey soracağım program sonuna geliyoruz ama araya bir şey sıkıştırmama izin ver lütfen. Dünya Sağlık Örgütü'nü nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz çok daha yakından izliyorsunuzdur halk sağlıkçı olarak. Hani benim dışarıdan izlediğim kadarıyla ben o kadar da biraz sanki haksızlık ediyormuş gibi geliniyor o kuruma. Evet ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani e, çok değerli bilim insanları e, çalışıyorlar e, ve hakikaten dünyayı bütün olarak düşünmek zorundalar. E, biz kendi açımızdan bakıyoruz. Ne kadar geniş bakabilirsek bakalım bizim gibi ülkeler için, bizim için gibi düşünüyoruz. Ama onlar belli bir kararı verirken o sorumluluğu hissederek söylemek zorundalar. Yani işte herkes günde dört kere maskesini değiştirecek diyemez dünya tarzları. Çünkü dünyada herkesin günde dört kere değiştiremeyeceğini bildiği için bunu söyleyemez. Bu gerekiyorsa bile. Yani yapılabilir söylemek zorunda. Evet, evet, evet. E, o öyle bir kaygısı var. Bir kere bu anlaşılıyor herhalde. E, bunun dışında tabii ki bu Dünya Saat Öztürk'ün parasını da e, zengin devletler veriyorlar. Oradaki çalışanların bir kısmının bütçesini onlar karşılıyorlar ve e, en, bazı konularda eminim siyasi olarak bunu şöyle söylemeyin, bunu yapmayın, yani yanlış söyleyin. Bir de bu konuyla uğraşmayın, şu konuyla uğraşın gibi onların e, araştırma e, şeylerini e, yönlerini belirleyebilirler. Ama yine gene de e, gene de dünyanın geneli için e, yararı olacak şeyler olduğunu yani diğer birçok kuruluştan daha çok öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sürü ders bir toplum kuruluşları var. Onlar da dünya sağlık üzerinde bastı ve olabiliyorlar. Onlar da e, lobicilik yapabiliyorlar. Mesela şu anda bir Etiyopya'lı başkan oluşu evet. e, orada. Benim e, hoşuma gidiyor. Ama birileri de diyebilir ki evet onun da kardeşi prensesmiş işte e, Etiyopya'da. O da şey e, yani soylu bir yerden geliyormuş. Ya yani bilmiyorum. Öyle, <gülüyor> öyle e, okumuştum bir yerde. E, sonra kimileri şey diye eleştiriyorlar Dünya Falkarası Başkanı'nı. Çok politika, kendi ülkesindeki politikaya çok karışıyor işte bu. E, çünkü orada da etnik kavgalar var ya, hani orada belli bir grubu e, tesir ediyor filan gibi. E, ama buna rağmen mesela tekrar ikinci dönem e, seçildi. Seçilmesi için kendi ülkesi tarafından da e, aday gösterilmesi gerekiyor. Yani kendi ülkesi de gene de hani çok parçalı bir etnik yapısı olmasına rağmen seçtiler. Kendi sağlık memuru sökenli. E, ama çok insani e, konuştuğunu düşünüyorum. Mesela en sevdiğim sözlerinden birisi dünyadaki bütün insanların değeri aynı. Afrika'daki insanların hayatının e, ederi e, Avrupa'dakinden az mı diye sorabiliyor. E, ve gerçekçi bir şey oluyor bu. Onu e, Orada yaşamış gelmiş birisi olarak. E, Mike Ryan e, bir İngiliz e, bu pandemide sorumlu kişiydi. Mesela onun da böyle çok... E, çok akılcı, çok deneyim dolu ve bütün dünyanın insanlarını bilerek konuşan bir insan olduğunu biliyorum. yani kadar, sakin, tabii, tabii, tabii. Evet, ve çok ıı, deneyimli, çok dünya çapında deneyimi olan kişiler var. Hani bu onun için şöyle bir kuruluştur deyip karalamak biraz haksızlık ıı, olduğunu Aynen. düşünüyorum. Mutlaka siyasetten arıdır. Öyle bir şey yok tabii yani. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şeyde, hiçbir kurumda ıı, siyasete bulaşmamak ee, mümkün değil ya yani da siyasetin e, yaptırımından kaçmak e, e, pek mümkün değil e, ama iyi teknik dokümanlar çıkarıyorlar herkese yetişmeye çalışıyorlar evet Ayşu evet e, bu arada hiç bilmediğimiz şeyleri öğrendik e, kardeşinin de prenses olduğunu o da tabi evet. <gülüyor> bu Ayşu'nun <gülüyor> <Gülün> özelliği <gülüyor> efendim bu böyle bir şey magazinsel yaklaşım var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eminim birazdan da kardeşinin ne giydiğine bakar. <gülüyor> tabii tabii bakacağım hocam kesin. <gülüyor> Çok merak ettim. Ee, sanıyorum ikinci e, şarkımıza giremeyeceğiz, evet, giremeyeceğiz e, diye doğru düşünüyorum. Doğru. Bu aşı çekincesini konuşalım mı? E, son dönemde tüm dünyada sadece ülkemizde de değil aşı çekincesi artıyor. E, bu, bununla ilgili e, neler söylemek istersiniz? Bu aşının yoğun konuşulduğu dönemde aşı çekincesini önlemeye yönelik hekimler de büyük çaba gösterdiler Ama belki hani pandemi konuşulmayacağı bir dönem gelince de aşıyla ilgili konuşmak gerekir. Evet. Aşı çekincesiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet aşı çekincesi eskiden bizim ülkemiz için bilgisizlik. E, yüzünden olduğu düşünülürdü genellikle yani eğitim düzeyi düşük olan insanlarda olan bir durum gibi kabul edilirdi ama e, en son bir savcının çocuklarına karşı bizim e, haksız bulacağım ya da da bilinir işte çocuklarına aşı yaptırmaması hakemet haksız bulunmasıyla e, oldukça böyle e, eğitimler arasında da aşı karşıtlığı olduğunu ve bunun yayılmazsa olduğunu, bunun sosyal medya aracılığıyla da gruplaşmalar olduğunu biliyoruz. Aşkın arkadaşlarımızdan inceleyenler de oldu, bu konuda çalışmalar yapanlar da. Çok ilginç bir konu, çok boyutlu bir konu. Evet, bilgi eksikliğinden olan var ama bir de böyle dünya görüşü olarak artık işte bir takım başka ideolojilerle bağlantılı olarak aşıya da karşı olmak o ideolojinin bir başka uzantısı gibi oluyor. İşte dünyada da bu nedenle kızamık salgınları Avrupa'da gelişmiş ülkelerde aşı karşıtlığı yüzünden böyle şeyler gördük pandemi öncesinde de. Yani bir kısmıyla uğraşılabileceğini düşünmüyorum. Yani bu ideolojik olan yani buna yapılacak bir şey yok ama bilgi eksikliği nedeniyle e, tereddütsü olanlar ya da işte başka e, etkiler altında kalarak ne bileyim dini etkiler ya da bir takım hemen bütün aşılar için çıkarılan bir kısırlık e, senaryosu vardı mesela tüm aşıların bir kısırlık yaptığı ile ilgili bir söylence duymuşuzdur bugüne kadar hani bu tür şeylerle mücadele edilebilir. Ve sadece tabii sağlıkçıların yapacağı iş de değil, bunu mutlaka e, sosyal bilimcilerin desteği olmalı bu konuda. İnsanların e, davranış biçimlerini, davranışını yönlendiren e, kültürel e, inanışlarını e, incelemek ve bunlarla nasıl e, yani mücadele edilebilir e, bunu anlamak için de sosyal bilimcilerin de bu çalışma içerisinde yer alması gerekir diye düşünüyorum. Kendi ülkemizdeki modelleri, alt grupları saptamamız gerekir ve nasıl e, bunun üstesinden gelinebileceğinin çalışılması gerekiyor. Ama o işte böyle çok fanatik olarak e, yanlış bilgi, infodemiye dayalı, e, bunu yayarak e, işte aşı aşıklığı yapan grup, onlar fanatik bir grup. Yani o grubusla e, uğraşmak çok zor. Belli durumlarda işte doğrulu aşılar yapılması gibi kurallar getirilmesi için çocukluk aşıları için bunun dışında bir çare yok ona diye düşünüyorum. Tabii ondan da kaçabilirler bilmiyorum ama diğer bilgi eksikliğine dayalı sonularda ciddi bir şekilde uğraşmak lazım çünkü Pandemi sonrası bu aşı tedirginliği bu defa eskiden karşı çıkmayı hatı, akıllarına getirmedikleri aşılar içinde sorun e, haline gelmeye başlıyor. Görüyoruz. Diğer çocukluk çağı aşılarında da azalmalar olabiliyor. İşte o zaman o, o çok tehlikeli boyutları var bir e, şey. Burada aşıyla aslında aşının bir yandan da ne kadar güçlü bir şey olduğunu da insanlar gözleriyle gördüler. E, ama aşı. E, Bugüne kadar yaptığımız difteri aşısının, işte e, boğmacı aşısının etkisini e, görmüyorlar. Üzerinde de pek düşünmüyorlar. Çünkü difteri diye bir hastalık görmüyorlar. Ama bu hastalığı görmemenin nedeninin bu aşılar olduğu e, çok fazla dile getirilmiyor. Evet. E, bir yandan da hani belki e, olumlu düşünen ya da tarafsız düşünen kişiler için aşı e, yararı vurgulanmış e, oldu da diyebiliriz. Ee, bu konudaki gençlerin de yine işte son derece açık ve net içinde paylaşılması lazım. Ee, yan etkilerin işte dünyada e, söyleniyor. Biz Türkiye'de hiç bilmiyoruz. Gen yani, etkisi var mıdır, diyor, hangileri görülmüştür? Konuyla ilgili <gülüyor> olarak, pardon hocam, söylediğiniz gibi difteri, boğmaca, çocuk felci bunları görmüyoruz. Ee, ama aşılama ortadan kaldırılmış olan bir takım aşılar, şey, bir takım hastalıklar Bunlar e, ve aşılama programı e, hani hastalıkları unutulup da e, sonuçta e, aşılama programları aksatılırsa e, tekrardan hortlayabiliyor. Bunun tarihte geçmişte çok örnekleri var. Geçtiğimiz hafta da e, siz muhakkak çok iyi biliyorsunuzdur. İsrail'de poliomyelit olguları çıkmaya evet. başladı. E, tabii Ukrayna gibi e, Ukrayna gibi e, şu anda çeşitli ciddi savaş e, sorunları yaşayan ülkelerde. E, ...oradaki programın aksaması e, hem göçmenler e, hem o ülke için... ...hem o ülkeden yan komşu ülkelere geçen göçmenler için nasıl bir e, sorun yaratacak... ...bunu zaman gösterecek bize ama aşılamalar aksatılınca e, tekrardan hortlayabiliyor. E, vakitler aldığı çok kısa bir şey soracağım. Biz İstanbul'da bu veriye ulaşamadık. Ben ulaşamadım sanıyorum Ayşegül de ulaşamadı. Bir dönem hatırlarsınız Türk-Ovak aşısı devreye girince... Ben onu bekliyorum, onu olacağım diyenler vardı. Yani küçük bir bölüm insan vardı, Türk aşısını bekliyorlardı. Fakat biz başından beri sizin dillendirdiğiniz, çok iyi özetlediğiniz Sağlık Bakanlığı'ndaki verilere ulaşma olanağı bulamadığımız için hani Türkiye'de kaç kişi Türk TÜRKOVAK oluyor, talep var mı? Bunu bilmiyoruz. İzmir'de böyle bir bilgi var mı acaba? Yok, ben de hiç araştırmadım. Yani arkadaşları, çalışanları da zorlukta bırakmamak için. Evet belki şu, bu aşılak programında mutlaka akimin Türk Havak var. Yani bakanlık bunu biliyor. Ama Hı. ileride bile e, birçok yani bir seviyedeki kişilerin verileri görmesine engel olunuyor. Yani sadece sağlık müdürü görüyor. Ya iki kişi görüyor. Başka kimse görmüyor. Yani böyle bir sağlık bakanının kendi personeline bile bir güvensizliği söz konusu. Ama ben e, o dönemlerde aşı başladığında her gün günde kaç kişi aşı oluyor, kaçıncı doz aşı oluyor onu takip ediyoruz. Yani hiç böyle bir sıçrama olmadı. Ee, onun için çok fazla rağbet olduğunu sanmıyorum ben e, aşıya. Yani belki yapıldı ama hani öyle o kadar e, aşılama, günlük aşılama sayılarımızı değiştirecek bir sonuç elde evet. Et. Evet. E, çünkü yani olur. insanlar öyle deseler bile e, hiç bugüne kadar aşı yapılmamış. Yani tutulak geç kaldığı için belki erken dönemde üretilebilseydi, o zaman onu tercih edenler olabilirdi. Ama zaten onun ortaya çıktığı dönemde herkes aşılarını olmuştu. O nedenle çok az bir grubun belki de çalışmaya bile zaten işi bulamadılar. Hani onun için çok bu eski... önemli bir nokta çünkü biliyorsunuz ikinci jenerasyon aşılar diye tanımlanan daha sofistike, daha etkili aşıların bu yıl sonunda ya da 2023 başında Devreye girmesi, kullanılması, sokulması öngörülüyor ama onlar kime kullanılacak ben de anlaştığım. Belki rapel dozu olarak onlardan yararlanabilir. Neyse ne yazık ki bu e, önemli mesajlar verdiğiniz söyleşinin sonuna geldik. Ben sözü Ayşegül'e bırakacağım ama bir mesaj var. Genellikle o mesajlar, böyle e, programla ilgili mesajlar hep Ayşegül'e geliyor. Ben de hep kıskanırdım. Böyle boynu bükük bir şekilde bana hiçbir şey gelmiyordu ama ilginç bir mesaj geldi. Benim çok sevdiğim kendi üniversitemde gerçekleştiremediğim yoğun işbirliğini e, yaptım beraber çok toplantı yaptığımız ve çok da kitap yazdığımız çok sevdiğim bir kişi size sevgilerini iletmiş ve e, böyle hararetle e, size olan değerinden bahsediyor nasıl değerlendireyim Hakan Abacıoğlu Sevgili Akan'ın da buradan selam söylemiş olalım. Kendisi şu anda evet. 9 Eylül dekanınızdı galiba sizin. Tabii bizim dekanımızdı. Evet, evet, Çocuk yani. ettikliğimiz yani. arkadaşımız. Şimdi de ekonomi üniversite. Ekonomi üniversite tıp fakültesinin evet. dekanı. Evet kurucu dekanlık yaptı. Peki efendim. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bize vakit ayırdınız. Değerli bilgilerinizi, donanımınızı bizden paylaşsınız. Sağ olun. Yani Elinize ağzınıza sağlık hocam. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam. Ayşegül'e bırakayım. Evet, Ayşegül e bırakayım. Evet Ayşegül sen bir şeyler evet, daha dersin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür evet. ederim sadece. İyi ki hocam. Her takdirde. Sağ olun, sağ olun efendim. Son ayrıntı parçası Camille isimli genç Fransız sanatçıdan bir klasik dinleyeceğiz. Johnny Holiday klasiyi Köjoten parçasını Camille seslendiriyor. Herkese iyi hafta sonları hoşçakalın.